Hz. İmam Ali radıyallahu anh, Tükadü siracun nuri fıkrasıyla, Risale-i nuru tarihiyle ve ismiyle ve mahiyetiyle ve esaslarıyla ve hizmetiyle ve vazifesiyle gösterdikten sonra, Süryanice isimleri tadad ederek münacaat eder. 32 veya 33 adet isimlerde iki defa ba'deha kelimesini tekrar eder. Biri 27. de وَذَيْمُخِنْ بَعْدَهَا Diğeri 31. de ve bazuhun İşte Risale-i Nur'un sözleri 33 ve bir citte 32. Ve Mektubat namındaki risalelerin dahi bir citte 32 ve bir citte 33 olup bu münacatla mutabık olması ve yalnız risale şeklinde 2 adet zeyilleri bulunması ve o zeyillerin birisi 27. sözün ehemmiyetli zeyli ve diğeri 31. sözün kıymetler zeyli olması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 Haşiye, mesela 28. mertebede ve bir suret tehmiizi kelimesiyle 28. sözün ahiri olan cehennem meselesinin çok kuvvetli bir bürhanına işaret edip, baştaki cennet meselesinin yalnız 2-3 sual ve cevaba dair bahsi ise başka yerde işaret ettiğinden münasebet gizlenmiş. Hem mesela 2. mertebede Yasin kelimesiyle hem 2. söze hem 2. mektuba, hem ikinci lem aya hem ikinci şuaya baktığından münasebet genişlendiğinden gizlenmiş. Hem mesela vakafın ve hayin ve aynin ve sadha yani kaf ha ya sad 5. mertebede bulunması hem 5. söze hem 5. mektuba hem 5. lem aya ve dördüncü şua olan ayeti hasbiye risalesine hem üçüncü şuva olan münacaata baktığı cihetle münasebet genişlenmiş, gizlenmiş. Buna başkaları kıyas edilsin. La yâ alimul ghaib illa alemu bil sawab Astafirullah min khatai <Sessizlik> ve khutiyati, wamin sehbi wa ghladati. Walhamdulillah ya la iman ve el Qur'an, bi adad hasil darb huruf resail el nur el makru'ab el maktuba ve el mutemthil fi el